doğal sit alanını kapsadığı ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre belediyenin inşaatına başladığı ancak Otdülü öğrencilerin ve yolun geçmekte olduğu Çiğdem Mahallesi sakinlerinin dirilişleriyle karşılaşan yol Otdü yerleşkesi içinde yer alan birinci derecede doğal sit alandan geçiyor. Otdü yerleşkesinde yer alan kimi alanlar bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 6 Mart 1995 tarihli ve